私の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の支援者の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 「私の言葉を読んでいるの م 8、今日はあなたの声を聞いていると言っていまし Yani bununla da yaklaşık kardeşler, Allah hamdolsun kitabın yaklaşık üçte ikilik bölümü bitmiş oluyor yaklaşık olarak. Allah hamdolsun. Evet, 794 zayıf kardeşler, 797 zayıf işleyeceğimiz ders içerisinde ve bir de 802 zayıf. Evet, işleyeceğimiz ders içerisinde bir de 806 zayıf kardeşler orada bitireceğiz Allah nasip ederse. Evet, onları da öyle not edelim. Yeri gelince yine söyleyeceğiz inşallah. Evet, 792. İkrime, rəşil Allahu an tan rivayet edildiğine göre demiştir ki, Aisha rəşil Allahu an hasordum. Hiç Rasulullah sallallahu aleyhihu ve sallamın şiir okuduğunu işittin mi? Aisha rəşil Allahu an cevapla şöyle cevap verdi. Bazı zamanlarda evine girdiğinde kendisine azık vermediğin kimse sana nice haberler getirir derdi. Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Evet. Kardeşler buradaki、e, mesele Ee, şiirle alakalı e, şiir、e, İbn-i Rovahe'ye ait bir、e, şiir.、Ki、Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ikrim ediyor ki radıyallahu an ben diyor Ayşe radıyallahu anha anamıza sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hiç şiir okurken işittin mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ayşe anamız da diyor ki radıyallahu anha Ben diyor Allah Rasulü Salih Allah Halevü sallamın bazen yani nadiren de olsa e, nadiren e, eve girerken bu şekilde、e, yani kendisine yol azı vermediğin kimseyi bazen sana haberler getirdiğini duyarsın veya ana haberler getirir yani şaşıraabileceğiin、e, şekilde diye söylüyor burada kardeşlerim. Bazen şiirler vardır ki biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönem Arap edebiyatının, şiirin çok meşhur olduğu, çok böyle revaçta olduğu bir zamandı. O yüzden Kur'an-ı Kerim de bir mucize olarak inmişti. Ve Kur'an'ın o dönemdeki en büyük mucizesi o insanların yani Kur'an'daki o Mucizevi yani şiirden, beyitten daha üstün, daha edebi bir şekilde Allah tarafından indirilmiş olması, onların bir harfine bile, bir kelimesine bile denk bir şey getirememesine sebep oluyor. Sebep olmuştur. Pekim bir ders önce sen hocanın dersini hatırlarsanız, hani bir tanesi vardı. Diyor ki, Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'e Sihirlenmiş mecunun dinlenmiş diyorlardı. Adam diyor ki ya gideyim de ben ne yapayım onu bir tedavi edeyim. Yani olur ki Allah benim elimden ona şifa verir. Gidiyor ve Allah nasırı sallallahu aleyhi ve sallam bizim her sohbetin başında okuduğumuz hutbetül haciyi okuyor ki biliyorsunuz içerisinde üç tane ayrı ayrı Ayetler var, Nisa'da Aleimrand'da olan ayetler var. Ve adam bunu duyunce tekrar oku, tekrar oku ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç sefer aynı şeyi okuyor ve adam diyor ki ben diyor o kadar hatiplerle okudu oturdum, o kadar şiir yazan, şiir söyleyen şairlerle oturdum ve diyor vallahi kainlen oturdum ve diyor vallahi böyle bir tesirli söz işitmedim. Zaten o dönemde şiir okumak Yani cahiliye döneminde şiir okumak, şiir yazmak ve şiir yarışmaları düzenlenirdi ve bu yarışmalarda birinci olanların Kabe ki o zaman bile cahiliye dönemindeki müşrikler tarafından bile Kabe neydi? Kutsadıkları bir mağbette onlar tarafından da. Hatta biliyorsunuz içerisinde 360 tane put mevcuttu. İnsanların itiram ettiği, saygı gösterdiği bir mağbette. Ve şiir yarışmasında birinci olanlar veya şiirler orada okunurdu. Kim birinci ise oraya asılır. Gelir şiirlerini orada okulardı ve onlar içinde bu bir ne di? Şerefdi. Böyle bir zamanda ne zaman ki Koran ikirim iniyor o mucizevi yönüyle herkes anlıyor ki bu bir insan sözü, beşer sözü değil. Çünkü o işle uğraşanlar, işte biraz önce dediğimiz rivayette olduğu gibi şairlerle kahinlerle hatıplarla kolturup kalkan insanlar anladılar ki yani bu bir beşer sözü olamaz. o kadar etkileyici, o kadar edeb ve yani、e, edebi bir şey ki, hep bütün insanlar ne yapıyor ondan? Onun bir benzerini getirmekten aciz kalıyor ki, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle zaten bu yönlü insanlara meydan okuyor. Hadi getirin bir benzerini, başarabilecek misiniz? Gücünüz yeter mi buna? Yani onun için cinleri de yardıma çağırın. Yani yardıma çağırılabilecek cinler, Her şeyi çağırır insanları cinleri kimi çağırıyorsun ama bir benzer ne yapamazsınız getiremezsiniz getiremediler de. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin mucizesiydi bu. Ve bununla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o toplumda yaşamasına binaen ne yapıyordu? Bazen bu rivayette geldiği gibi şiir yani ufak tefek de olsa şiir ne yapabiliyordu söyleyebiliyordu. Biliyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içerisinde herhangi bir küfür şirk ya da böyle、e, başka şeyleri anlatan、e, insanın aklına getiren ve ahlak bozucu olmadığı müddetçe bu tür şeylerde de、e, şehir söylemekte herhangi bir beis yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de söylediği şeyler arasındadır fazla dalmamak gerekiyordu. kaydıyla.、E, 793. rivayette aynısı. Onu da okuyalım. Devam edelim. İbn-i Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Şu bir, bir peygamberin sözüdür. Getirir sana haberi kendisine azık hazırlamadığın kişi. Evet. Aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerden bir tanesi olarak anlatıyor. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma belki de bu Allah-u Alem daha önceki kitaplarda da yazılan bir şey olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir sözü olarak söylenmiş. Ama biraz önce dediğimiz gibi bu İbn-i Ravaha'nın şiirinden bir mısradır ki bunun şeyinde yani birinci mısrasında diyor ki sana öyle günler gelecek ki sen o günlerde gafildin, cahildin. İkinci mısrası da bu şekilde gösterdi. Devam ediyor. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Evet, 794 zayıf kardeşler. Onun dersin başında söyledik, onu da not edelim. 795 daha önce gelen bir rivayet. Onu da okuyalım, devam edelim. Sahih Müslim'de gelen bir rivayet. Üzüme kerem demeyin. Hakame ibn Wa'il be Ya Allah Han babasından rivayet ettiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur. Asla sizden biriniz üzme kerm demesin. Siz habele yani üzüm değiniz. Evet, yani habele kelimesi kardeşler bundan Murat yani oradaki meyveleri taşımasına bir sebep taşıyan bir sebep. oldu için söylenmiştir tamamen Arapça şeyli bir kelime o yüzden fazla bir üzerinde durulması gereken bir şey değil biz zaten aynep kelimesi üzüm manasına geliyor bizim、e, dilimizde yani öyle bir fazla bir üzerinde durulması gereken bir rivayet değil daha önce de geçti ama ne yapmayın ona o kelimeyi、e, kerim demeyin et 796 Bu da geçti ama bir ufak bir şey var onu anlatalım inşallah. 796 daha önce geçen rivayetler arasında evet bir, bir, bir farkla. Sana yazıklar olsun denesi. Ebü Hureygeden gadi Ebü Hureygeden gadiyanla ham tutan rivayet edildiğine göre Sullah sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlık bir de bir sürüp götüren bir adama görbu. Ona bin buyurdu. Adam bu kurbanlık dev edildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bin ona buyurdu. Adam tekrar bu kurbanlık devediklerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellefer üçüncü üçüncü veya dördüncü defada yazıklar olsun. Bin ona buyurdu. Evet, ee, kardeşler daha önce geçen rivayetle bunun arasında sadece bir kelime farkı var. Daha önceki kelime de veilun kelimesi kullanılmıştı. Burada ise Vey hak vey hon kelimesi kullanılıyor. Şimdi bunun arasında bir、e, ince bir detay vardır kardeşlerim. Her iki kelime de Türkçe'ye burada yazıklar olsun gibi bir kelimeyle、e, ifade edilmiş. Ama bizim dilimizde yazıklar olsun dediğin zaman hoş bir kelime manasına gelmez. Yani yazıklar olsun işte sana verdiğim emeklere gibi bir manayla kullanır. Halbuki burada Böyle bir mana verilmez kardeşlerim. Bu rivayette veyhun veyhak kelimesi aslında veylun ile veyhun kelime arasındaki fark şudur. Veylun hak ettiği helakta vuku bulmasıdır. Yani o onu hak etmiştir. Veyhun ise hak etmediği halde bir helakta bir yok oluşta vuku bulmuştur. Şimdi burada veyhak derken aslında Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sana yazık. Yazık sana. Sana yazık olur. Bu bir merhamettir. Merhametinden dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona acıdığından, ona merhamet ettiğinden dolayı söylüyor. Bu da oradaki Arapça kelimenin bir,、e, Arapçada buna lataif deniyor, latife deniyor. Latifelerinden bir tanesi yani bizim bilmemiz gereken, Allah asılü aleyhissalatu vesselam beraberinde hacc'a gittiği insan Medine'den Mekke'ye veya başka bir bölgeden Mekke'ye beraberinde kurbanını getiriyor, keseceği devesini getiriyor ve normalde keseceği deveye binilmez kardeşlerim, toplum olamı örf olarak öyle ve Allah asılü sallallahu aleyhi vesellem diyor ki devene bin ki yürüme yalan、e, yayan yürüme yani yol uzun devene bin adam diyor ki Ey Allah asılü ben o deveye nasıl bineyim? O deve nedir? Benim kurbanımdır. Ben onu keteceğim Allah için hacda. Bu nüzene Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Vay hak, sana yazık olur. Ona acıyorum" Mehmet ediyor. Yoksa hemen Türkçe'de yapıştırdığı gibi sana yazıklar olsun değil kardeşler. Böyle bir manası yok. Yani、e, bu manaya gelse de buradaki o ince şeyi、e, ayarlamak lazım ki、e, Allahu Alem. Buhari'de gelen bir rivayet ki ben bu hadisi böyle、e, tercümettiğimi hatırlıyorum. Yani sana yazık olur, yazık sana. Ama yazıklar olsun. Yani böyle bir şey de değil ki Peygamber tarafından böyle bir şey söylenmesi ona neredeyse bir、e, bet doa gibi bir şeydir ki burada haşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünü dinlememek gibi bir şey ki onun da ona neredeyse bet doası gibi bir şey anlaşılır ki değil. Peygamberin acaması ve merhametiyle alakalı bir şey ki aksi düşünülemez çünkü bu mersane kainal arahmetelli alemin biz sen ancak alemlere rahmet olarak gönderdik bir peygamberin merhamet peygamberinin böyle söylemesi de biraz zordur Allah hayır versin 797 zayıf kardeşlerim 798 <gülüyor> Tuhban、er、Esed'i şöyle demiştir. Ammar'ın farz namazı kıldığını sonra da yanındaki bir kişiye ey adam diye seslenip kalktığını gördüm. Bu kadar. Evet bu kadar. Yani buna da、e, tanımadığı bir kimseye bu şekilde、e, sesleniyor. Tamamen harapçayla alakalı.、E, ya hentah kelimesi e, kullanılıyor. E, Yahada gibi yani ey bu gibi bir nida kelimesi. Evet. 799 Amr ibn Şerif radyallahu anh'ın babasından şöyle bir rivayet edilmiştir. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem beni bineğin terkisine bindirdi. Sonra da Ümeyye bin Ebu saltın şiirinden ezbere bir gün var mı diye sordu. Evet var deyip o da bir beyt okudu. Allah Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem devam et buyurdu. Onun üzerine ona yüz beyit okudu. Evet, ee, kardeşlerim burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şerifı rabbil ahlâhu anhuyu、e, bineyinin arkasına bindiriyor ve diyor ki Umayy ibni Abi Saltin şiirlerinden bir şiir var mıdır? Şimdi、e, bildiğim kadarıyla Umaye İbn Öbes Salt、e, Allahu Alem Müslüman değil. Allahu Alem、e, ve buna binaen şerif Radıyallahu Anhu onun beyitinden şiirinden sadece ufak bir misra okuyor ve sonrasında duruyor çünkü Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bakıyor yani Allah Rasulü Sallam dur mu diyecek yoksa devam mı et diyecek ve Allah Rasulü Sallam ona devam etmesini söylüyor ve Bunun üzerine de ne yapıyor? Tam yüz tane beyt okuyor. Allah Resulü Aleyhisselam da bunu dinliyor. Burada biraz önceki şiirle alakalı dediğimiz gibi kardeşlerim bu yönlü şiir caizdir. Haram değildir. Fakat şiirin belli şartları vardır yani içerisinde herhangi bir böyle insanı kötülüğe sevk edecek veya fusha sevk edecek veya、e, cahiliye şiirlerinde odul gibi bazı böyle kötü fikirleri insana ataracak veya kötü fikirleri doğuracak、e, tipte insanı kötülüğe sevk edecek sevk edecek tipte şiirlerin olmaması gerekir yani bizim de örfümüzde adetimizde Ee, mesela Mehmet Ahkefen olsun、e, gerçekten çok güzel、e, şiirleri var yani yabana atılmayacak derecede e, hakikaten e, böyle kahramanlığı istiklale istikbale anlatan çok güzel şiirleri var yani bunlarda da herhangi bir şirk küfür olmadığı müttetçe herhangi bir sıkıntısı yoktur ama her şeyi bırakıp onunla meşgul olmamak kaydela vahiy her şeyin üstündedir kardeşler et、evet, e, 800 Hasiti Ayşe şöyle demiştir: "Kadimiyam, gece kalkıp ibadet etmeyi bırakma, çünkü Mesud'un Aliyesiyle selamlan, onun kalk etmezdi. Hasta olduğu ve üzerinde ağırlık bulunduğu zaman namazı oturarak kılardı. Evet, gece namazı ile alakalı biliyorsunuz Allah Rasulü Salih Aleyhisselam gece namazını hiçbir zaman terk etmemişti. ümmetine de hep tavsiye ederdi tabi farz değildir gece namazı nafile bir ibadettir ama büyük hayırların olduğu bir ibadettir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ömrü boyunca bunu terk etmemiştir ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne zamanki yaşlanmış ve artık ayakta duramaz hale gelmiştir Ve、e, ne yapmıştır? Onu gece namazını yine kılmaya devam etmiş ama oturarak kılmaya devam ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hastalandığı zaman veya burada da tembellik diye mi anlatmış almış orada? Yol ben tembellik. Tabi yani tembellik değil. Aslında bu e, yorgunluk e, manasına E, alınmalıdır ki doğrudur orada. Burada demek ki nafile bir ibadeti insan yorulduğu zaman、e, ne yapabilir?、E, oturarak ayakta kılabildiği gibi oturarak da gece namazın nafile ibadetini <gülüyor> kılabilir.、E, ki İmam Müslim rahimahullah sahihinde、e, nafile bir ibadeti ayakta veya oturarak kılabilirsiniz veya nafile ibadete ayakta başlamışsanız ve tekrar yorgunlukçu yapmışsa ne yapabilirsiniz ikinci üçüncü rekatında ne yapabilirsiniz oturarak devam edebilirsiniz bu da fıkhi bir、e, meseledir kardeşlerim evet şimdi、e, Ayşe Hanımımızdan radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem oturarak namaz kılardı mıydı? Evet, kılardı diyor. Ne zaman ki yaşlandığı zaman ve burayla alakalı bir mesele var kardeşlerim. Biliyorsunuz Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların hep işleriyle uğraşırdı ve insanların işleriyle uğraşmak ne yapardı? Onların aslahatlarıyla, onlara、e, dertleriyle ilgilenmek bir yerde insanı yaşlandırır kardeşlerim. Zor bir mesele değildir. Yani çoğu zaman insanların dertleriyle uğraşan insanların onlardan çok daha fazla derde düştüğünü, uykusuz kaldığını görürsünüz kardeşlerim.、Ki、çevremde gördüğüm bazı insanlarda bunu hissedebiliyorum. Ki yine Ayşe Hanımız'dan gelen、e, rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne zamanki yaşlandığı nafile ibadetini yani gece namazını oturarak kılmıştır diyor. Radiyallahu e, anha. E, Bir rivayette sahih mislimde gelen bir rivayette kardeşlerim Abdullah İbni Amr radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin oturarak namaz kılması nısf-ı salattır diyor. Yani, yani ayakta kılacak, ayakta olarak kıldığı namazdan aldığı eclin yarısını alır. Evet bu da önemli bir、e, rivayet ama hiç kılmamaktan iyidir. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Ee, gelip sahabediyor ki ey Allah'ın Rasulü sen buyuruyorsun ki bir kimsenin ayakta olarak şey oturarak kıldığı namaz ayakta kıldığı namazdan aldığı ecrin yarısı kadardır onun yarısıdır ama seni görüyorum ki sen oturarak namaz kılıyorsun dediğinde Allah Rasulü Aleyhisselatusselam evet öyle ama ben sizden birisi gibi değilim diyor salallahu aleyhi ve selle şimdi burada kardeşlerim. E, acizlikle tembellik arasında bir fark vardır. Tembellik insanın、e, yapmaya gücü yettiği halde bir şey yapmamasıdır. Yapmaya gücü yetiyor ama yapmıyor. Acizlik ise yapmaya gücü yetmi di halde yapamamaktır. Adam yapmak istese bulun burada ne yapamaz? Yapamaz. Yani düşünün ki ayakta namaz kılmaya istediği halde buna gücü yetmez. O yüzden ne vardır? Burada、e, acziyetle tembellik arasında、e, fark vardır. Çünkü tembellik veya insanın yorgun düşmesi, yorgunluk her insanın başına gelebilecek şeydir. Gayet doğaldır. O yüzden insanın nafile ibadeti yani özellikle gece namazı ki Allah Resulü Aleyhisselam buradaki gece namazından bahsediliyor. Oturarak kılmasında veya yatarak kılmasında herhangi bir beis yoktur. Sadece tek farkı nedir? Ayakta kıldığı Kılarken aldığı acının yarısını alır. O kadar. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 801. Kemerlikten Allah'a sığınmak. Nes İbn Malik ördüler Allahum şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çokça şöyle dua ederdi. Allahum、evet. keder ve üzüntüden, acizlik ve kemerlikten, korkaklık ve cimrilikten. Orun ağırlığından cahil ve zorba kimselerin üstün gelmesinden ben sana savunuyorum. Amin. Amin. amin, amin. Kardeşlerim, temellik alakalı、e, rivayetten sonra、e, İmam Bukhari rahi muhollah bu hadisi serdi diyor ki daha önce、e, geçen bir、e, rivayet olduğunu hatırlıyorum geçtiğini hatırlıyorum. E, burada Evnül Kayım rahi muhollah hadisle alakalı çok güzel bir、e, açıklaması var. Orayı ben size aktaracağım inşallah. Şimdi hadise baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sekiz şeyden Allah'a sığınıyor. Aslında bu sekiz şeyle beraber Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her türlü şerden hayır olmayan şerden ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'ye sığınıyor. Şimdi baktığımız zaman nedir? Hem ve hüzün. Kardeşlerim hem ve hüzün. İki kardeş devam ediyor. Acizlik ve tembellik. Acizlik ve tembellik arasındaki farkı açıkladık. Acizlik gücü yetmez Yapa, yani gücü yetmediği halde bir şey yapamamaktır. Tembellik ise gücü yettiği halde yapmamaktır. Devam ediyor. Korkaklık ve cimlilik yine iki kardeşdir ve insanın borçtan borcun altında ezilmesi. Ve yine insanların galebe çalması, üstün gelmesi yine birbirine kardeş kelimelerdir diyor ki dört gruba ayrıyor İbn-i Kayyım rahimahullah. Şimdi kardeşlerim insanın yaşadığı bir şey eğer kalbe hüzün, kalbi yoruyorsa kalbe elem veriyorsa, acı veriyorsa bunun adı nedir? Hüzündür. Olan bir şey için üzülmenin adı hüzündür. Hüzünlenmektir. Ama hüzünlerin İleride olması gereken bir şey ise onun adı da hemdir. Yani ileride olabilecek bir şeyden dolayı üzülmek. Yani bir、e, fakirlik korkusu olabilir, bir düşmanın baskısı olabilir, bir ne bileyim ticarette bir、e, zarar etme falan filan korkusu olabilir. Bundan dolayı üzülmenin adına da hem denir. Yani hem. Olmuş bir şeyden dolayı hüzünlenmek ve olabilecek bir şeyden dolayı hüzünlenmekten dolayı Allah'ım sana sığınırım diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine bir insanın korkaklık ve cimrilik bir insanın yapabileceği bir hayırdan bedenen geri kalmasına korkaklık... Mal olarak geri kalmasına da cimrilik denir. Yani bedenen yapması gereken bir hayırdan insan ne yapar? Korkaklıktan dolayı geri kalır. Yani bir cihat gibi bir meseleden, yani öldüğün zaman ilk kanı yene düşmeden cennete girebilecekken ne yapar? Korkaklıktan dolayı böyle faziletli bir şeyden geri durur. Ve yine malı dolayından malı ile alakalı infak etmekten. fakirlikten korkar veya şudur bu dur vermediğinden dolayı cimrilikten de ne yapıyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celleye sığınıyor ve yine insanların、e, borçla borçun altında ezilmekten çünkü borç borçlu tarafından senin üzerine bir haktır kardeşlerim ödemek zorundasın. Çünkü onun altında ezilmekten yine Allah'a sığınıyorum Allah Rasulü sığınıyor. sallallahu aleyhi ve sellem ve bu duayı bizi öğretiyor. Çünkü alacaklı her zaman haklıdır kardeşler. Eğer alacağı varsa ve belli bir vakitte de siz bunu ödeyememişseniz ne kadar gelip sizi sıkıştırırsa sıkıştırınsın o haklıdır kardeşler. Çünkü alacaklıdır. Ve onun altında ezilmekten ben diyor Allah'a sığınıyorum diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem ve yine İnsanların kendisine galebe çalmasından, şimdi borçlu hak üzeredir, haklıdır. Ama insanların batıl üzere seni gelip, işte seni darp etmesi, malını çalması veya düşmanın gelmesi nedir? Batıl yolla bir şeydir ki, böyle bir şeyden de sana sığınırım diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi, olmuş bir olaydan dolayı hüzünlenmekten, Veya olabilecek bir olaydan dolayı hüzünlenmekten ve yine acizlikten bir şey yapamamaktan veya gücüm olduğu halde onu yapmamaktan tembellikten ve yine borç altında korkaklıktan ve cimrilikten ve yine borç altında ezilip insanların bana galebe çalmasından da sana sığınırım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çokça yaptığı dualardan bir tanesi. Kardeşler öğrenelim çünkü Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem'in duasında hayır vardır bereket vardır ve biliyorsunuz Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem'e ne verilmiştir cevap mühel kelim verilmiştir yani az bir ifadeyle az bir cümleyle kelimeyle birçok ifade etmiştir içine almıştır ki buna baktığımız zaman bütün hayırları içine almış ve olabilecek her türlü şerden de Aslında Allah Azze ve Celle'ye sığınmıştır Allah Resulü salallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bu tür e, rivayetleri e, ezberlemeye çalışalım kardeşler. Allah hepimize hayır versin. 802 zayıf kardeşlerim 803'e devam ediyoruz. Kişinin canım sana feda, canım sana feda olsun demesi. Evvahüze radiallahu anş şöyle demiştir. Peygamber salallahu aleyhi ve sellem Balki tarafına gitti. Ben de peşinden gittim. Dönüp bakınca beni gördü ve ey Ebuzer dedi. Ben buyuray Allah Resulü emrine amadýyım canım sana fedâ olsun dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada malı çok olanlar kıyamet günü sehvalları az olanlardır. Ancak hak yolunda şuraya şu kadar şuraya şu kadar diyerek mallarını ifa edenler haristir. Buyurdu. Ben Allah Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şuraya şu kadar sözünü üç defa tekrar etti. Sonra karşımıza Uhud da açıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Zer dedi. Ben buyur,、e, buyur ey Allah Resulü emrine amadiyim canım sana feda olsun dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud da Muhammed Muhammed ailesi için altın olsa ondan bir din alan veya şöyle dedi. Bir miskalin onun, Onların yanında bir gece kalması beni sevindirmez buyurdu. Sonra karşımıza bir vadecikti. Allah Rasulü ile geçip uzak, Allah Rasulü ileri geçip uzaklaştı. Onun bir ihtiyacının bulunduğunu düşündüm ve bir kenar, bir kenar da oturdum. Yanıma dönmesi gecikti. Bunun üzerine başına bir şey gelmesinden korktum. Sonra onun sesini duydum. Sanki gizlice biriyle konuşuyordu. Ardından tek başına yanıma geldi. Ben eylanlar başarıyorum. Gizlice konuştuğun kim kimse kimdi? dedim. Allah Resulü Salallahu Aleyhi ve Sellem onun sesini duydun mu diye sordu. Evet duydum dedim. Bunun üzerine oci İbrahimdi. Bana geldi bir ümmetimden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenlerin cennete gireceği müjdesini verdi buyurdu. Ben zina etse de hırs hırsızlık yapsa da mı? dedim. Evet bunları yapsa da cennete girecekler. Evet bu haride gelen rivayet de bu zarı Rabbı Allahu anhudan. kendisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem baki mezarlığı tarafına giderken onun diyor takip ettim onun arkasından gittim ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve arkasına döndüğünde beni gördü ve ey Ebu Zer diye seslendi evet konu başlığı、e, nefsiylek ve fidaun yani、e, canım sana feda olsun ya Resulallah sözüyle alakalı、e, İmam Bukhari rahimullah bu e, rivayeti e, getiriyor. Ey Ebu Zer dediğinde Ebu Zer radiyallahu anhu lebeyke ve sa'dehki ya Resulallah emrine amadeyim buyur ey Allah'ın Resulü ki sahabenin kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı hakikaten çok güzel bir、e, edebi vardı. Edeb sınırlarını, ahlak sınırlarını asla ve asla aşmazlardı.、E, ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara Bu ahlakı öğreten、e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdi. Buyur ey Allah'ın Resulü emrine amadeyn ve ene fida'uk yani canım sana feda olsun diyor. Ondan sonra diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyada mal biriktirenler yani bütün gayeleri bu olup mal biriktirenler ve onda infak etmeyenler hadisin genelinden bu anlaşılıyor. Onlar diyor sevap olarak nedir? Kıyamet günü çok az olacaklardır. Onların sevabı çok olac çok olacaktır. şey az olacaktır. Neden yarhamuk ullah? Neden? Çünkü o kazandıkları malı Allah yolunda harcamadılar. Ne kadar mal biriktirirlerse biriktirsinler Allah yolunda harcamadıkları için sevap olarak çok az olacaklardır diyor ee, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat diyor şöyle şöyle şöyle yani Kime diyor Allah Azze ve Celle hayır vermişse ve o kimse de bu hayrı hiç gözetmek sizin sağına, soluna, ölüne, arkasına yani hayirin her çeşitinden infak etmiş ise ancak o kimse ne yapacak kazanacaktır diyor. Yani hayatı boyunca mal biriktirip cimrilik yapıp ve bunu Allah yolunda harcamayanlar kaybetmişlerdir. ama malı olup da hiç işte fark gödetmez etmek sizin ihtiyat sahiplerine miskine fakire fukara'ya dağıtanlar işte onlar hayırdadır diyor Allah Rasulü. Onlar kazanmıştır diyor. Bu hadisden anlaşılan odur ki burada Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde nedir sadaka vermeyi teşvik ediyor. Çünkü gelen rivayette devam eden rivayette sonra diyor biz Uhud Dağı'nı gördük diyor. Oraya doğru gittik gördük diyor. Ki batısında. Ondan sonra、e, şey kuzeyinde affen. Güney bu taraf kuzey bu tarafında. Arka tarafında kıblenin. Sonra Eyübü Zer'de diyor. Buyur ey Allah'ın Resulü canım sana feda olsun. Vallahi diyor Muhammed ailesinin şu Uhud Dağı kadar koskoca bir dağ altını olsa ve diyor ondan bir dinarının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 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gelmesi biraz gecikti. Ve daha sonra yanıma gelince, Ey Allah'ın Resulü ben senin biriyle yalnız geliyor, yalnız gidiyor, yalnız dönüyor. Ey Allah'ın Resulü ben senin biriyle konuştuğunu duydum. Diyor ki Allah Resulü selam sen onu duydun mu? Evet, o diyor Cibril'di diyor. Peki ne dedi Cibril aleyhisselam? Dedi ki diyor bana şu müjdeyi verdi. Ümmetindendir, her kim Allah'a şirk koşmadan... Şirksiz bir şekilde ölürse muhakkak cennete girer diyor ve devam ediyor burada、e, burada tabii ki akidinin ve tevhidin çok büyük öneminden var kardeşlerim ve şirkin ne kadar tehlikeli olduğunu demek ki bir Müslüman ne kadar günahkar olursa olsun Allah Azze ve Celle şirk koşmadığı müttetti cennete girecektir kardeşlerim ve burada hadisin devamında. Zina etse de, hırsızlık yapsa da mı diyor? Evet, zina etse de, hırsızlık yapsa da. Ki bunlar nedir? Zina, hırsızlık büyük günahlardandır. Ki burada muhtezili ve cehmiye ye ne vardır? Bir reddiye vardır. Çünkü kavaris ve muhteziliye, karicilere ve muhteziliye bir reddiye vardır. Çünkü kariciler ve muhtezile ne yaparlar? Büyük günah işleyen kimsenin ebedi cehennemde olduğunu söylerler. Bir rivayette her kim şirk koşmadan ölürse muhakkak cennete gireceğini söyler Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu rivayete onlara bir redidir çünkü büyük günah sahibi ehni sünnet inancına göre Allah Azze ve Celle'nin dilemesi altındadır, meşiei eti altındadır. Dilersa azab eder, dilesa affeder. Eğer azab edilecekse bile cennet, cehenneme girecekse bile temizlendikten sonra belli bir cezasını çektikten sonra muhakkak cennete girecektir. Cehennem de ebedi değildir.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 Başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmet, ümmetine bu müjdeyi verdiği zaman Ebu Zer diyor ki ey Allah'ın Resulü hırsızlık yapsa da zina etse de mi? Hırsızlık yapsa da zina etse de mi? Evet diyor. Ebu Zer'in burnunu yerde sürtülse de veya Ebu Zer bunda inat da etse evet diyor. Çünkü aynı şeyi ben de Cibril'e sordum diyor Aleyhisselam'a. <gülüyor> ey Cibril ümmetimden şirk koşmadan ölenler cennete girecek peki hırsızlık yapsa da zina etse de mi? Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor, Cibril evet diyor aleyhisselam. Evet diyor. O kimse hırsızlık yapsa da zina etse de. Tabii ki bu günahların küçültülmesinden dolayı değildir haşa kardeşlerim. Çünkü bundan dolayı cehennemde yanmak da var. Basit bir olay değil. Ama burada tevhidin ve akidenin önemi ortaya çıkıyor kardeşlerim. İnsan ne yaparsa yapsın yani insanlık gereği günah bile işlese imanına ne yapmayacak? Şirk bulaştırmayacak kardeşlerim. Şirki asla ve asla、e, Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmayacak. Allah bizi ve neslimizi şirk koşmaktan korusun kardeşlerim. Evet demek ki burada、e, hadisten anlaşılan şeylerden bir tanesi de mal biriktirip malını Allah yolunda infak etmeyenler yarın çok az sevap alacaklardır. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birçok rivayette olduğu gibi bu rivayette de Uhud dağı kadar altının bile olsa onundan diyor akşama hiçbir şey kalmasını istemem hepsini Allah yolunda infak etmek isterim diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem bu da sadakaya verilen önemler, önemden bir tanesi. Evet 804 bir kimsenin hanım babam sana feda olsun demesi. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Sa'd radıyallahu anh'dan sonra hiçbir adama anam babam sana feda olsun dediğini görmedi.、Evet. Onun Sa'd'a şöyle buyurduğunu işittim. Düşmana at okunu anam babam sana feda olsun. Sa'd ibn-i Ebu Vakkas'tır radıyallahu anh. Sa'd. İbn-i Ebu Vakkas radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü Uhud savaşında benim bir şeyimi aldı,、e, oklarımı koyduğum o okluğumun aldı, onu salladı ve at ey saat, anam babam sana fedah olsun dedi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sadi bin abi、e, Sadi bin abi Waqqas radyallahu anhu'ya söylediği bir söz ki bu da ona verdiği değerin、e, yani şeylerinden önemin Önemden bir tanesi ki başka bir rivayette aynı sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyir radıyallahu anhu için de söylüyor. Hendek savaşında kim diyor Kureyze oğullarından gider bir haber getirir. Bunun üzerine Zübeyir radıyallahu anhu gidiyor onlardan bir haber getiriyor ve yine aynı sözü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Anam babam sana feda olsun sözünü、e, söylüyor. Burada anne ve baba ölü olduğu zaman bu söz、e, ne yapılabiliyor? Söylenebiliyor. Onlarda bu vardı ama bizde pek yok herhalde böyle bir söz. Değil mi? Anam babam sana. Allah'ına kurban mı derleriz de? <gülüyor> evet. evet 86 zayıf kardeşlerim. Ee, 805. Evet son rivayet bu. 805. 805 tamam. 806 805 okumadık. 806 ben not, 806 zayıf diye not etmişim. Siz de onu öyle şekilde not edelim. 805 okuyalım. 804 okuduk ya.、Yani、805 okuyalım. Bir sonraki dersimizde nasip olursa 806 zayıf olarak not düşün kardeşlerim. Burayı da hadisi. Burayı da şöyle anlatıyor. Allahü Vüsallem Aleyhisselam. Efendide çıktı. Ebu Musa et işaretide kuran okuyordu. Peygamber. Allahü Vüsallem benim için bu kim diye sordu. Ben de ben burayı değil. Canım sana fedah olsun dedi. Peygamber、evet. Allahü Vüsallem Ebu Musa işaret ederek buna Davut ailesinin güzel seslerinden bir ses verilmiştir. Kuyurdu. Evet. Ee, Allah Rasulü Salallahu Aleyhi Vesselam Allahu Alem. Ee, burada mizmar kelimesini kullanıyor. Mizmar、e, üfleme çalgı tipinde bir çalgıdır kardeşlerim. <gülüyor> Ki burada Allahu Alem、e, Dawud aleyhisselamın şahsı、e, muhat edilmiştir. Yani sanki Dawuda verilen ses den ona da verilmiştir. Hani ne derler? Dawudi ses mi derler? Budur kardeşlerim. Yani Burada Davud aleyhisselama、e, verilen sesten ona da verilmiş yani davudî bir、e, ses manasında kullanıyor Allah Resulü Salallahu Aleyhi ve Sellem enisini bilen Allah Azze ve Cennedir. Buradaki şahit de、e, bu kimdir diye seslenildiğinde sorduğunda Allah Resulü Salallahu Aleyhi ve Sellem yani onun yüzünü görmüyor. Ben burayı deyim yani bu Musa'yı kastediyor. Canım sana fedah olsun, yar Rasulallah dır. Ki kardeşlerim bu gelişi güzel bir söz değil. Canım sana fedah olsun, yar Rasulallah sahabenin hakikaten hayatı ile ödediği bir kelime kardeşlerim. Gelişi güzel söylememişler. Allah Rasulü Salallahu Aleyhi Vesselam'e hakikaten birçok savaşta, birçok fitne de、e, kendilerini siper etmişler. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin de onlarla birlikte savaşa çıkmış ve onlar Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında adeta etten bir duvar örmüşler ve hakikaten canlarını Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin için ve dolayısıyla İslam için Allah için feda etmişler. Allah azze ve celle bizi de o canını İslam için Allah için feda eden nereden eldesin? Allahumma Amin a l l a ي u ip, yi, yi,、e、m m a is a khayr version Haku Hakbilipako Yan Bottle of the Bottle, Billy Bottle Dan Sakanakula and Dam A lesson Allahum Seni Semi Seni Semi Senin, Save Guinea Yaklash Trajab Hair Ameliselmi Bizere Nasi Baila Allahum Business Nermizer Chokzulmetic Chokunahishledic Airbizibash Thomas Mehomet Messen, アラームビゼヘン p ニアデイキファルヘンアクレ d a キファルビゼヘンナマザーバンダンコロビ b a ş ステミズナマザ a ランゼ a テレンコール a ンダネイレビゼレギュズアチェプカ a インジェアカダーダーヘンネフィスレミズ e バシ e シャ a ラ l a h ラームアラームアメン、サ t a ネケアアラームウォビハンディクシャドウェ e エラヘンダエスタフィロカ n ォアトビイレイクウォ l フィロダワナ b ンディレラプラー